Ağabeylerim, Allah'ın izniyle, Allah'a emanet olarak, Allah'ın izniyle, Allah'a emanet olarak, Allah'a emanet olarak, Allah'a emanet olarak, Allah'a emanet olarak, Allah'a emanet olarak, Allah'a emanet olarak, Allah'a emanet olarak, ve bir ilim meclisinde Cenab-ı Hakk'ın razı ve memnun olacağı bir güzel meclise bizleri kavuşturdu. Eğer o nasip etmeseydi, nefes vermeseydi, imkan vermeseydi, önümüzdeki manileri kaldırmamış olsaydı şu güzel nimeti tadamazdık. Ne veriyorsa o veriyor. Bizden de Verdiğinin bir miktarının şükrünü istiyor. Hepsini de değil. Bir miktar o şükrü eda edebilirsek inşallah bu nimetlerin devamiyeti konusunda bize vaat ettiği o diğer güzellikler de bizlere gelip kavuşmuş olacak. Allah nimete karşı küfran içerisinde olan nankörlük içerisinde olan betbahlardan etmesin bizi. Her daim... O ızdırap altında bizleri inletsin. Daha fazla nasıl Rabbimize kulluk edebiliriz? Nasıl rızasını kazanırız? Neleri yaparsak daha güzel şeyler elde edebiliriz. Ve Rabbimiz bizden memnun olur. Böyle bir sızıyı aklımızdan, yüreğimizden, zihnimizden bir an olsun koymasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, geçen ders sahabenin anlanması, anlaşılması noktasında bazı bugünün insanları olarak zihin dünyamızda var olan arızalardan bahsettim. Aynı şeyleri tekrar edecek değilim ama çok önemli şeylerdi o gün söylediğim şeyler. İnşallah onlar aklınızdadır. Bugünkü dersimizi de biraz o zeminin üzerine kurmaya çalışacağız. Ben başka bir noktaya dikkatlerinizi çekerek bu hafta okuduğum ve okuduğum zaman da çok etkilendiğim bir rivayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. İstiyorum ki o rivayet üzerinden bugün asıl konumuz olan sahabenin dünyasında var olan iki önemli azlık fedakarlık ve sebat meselesini onun üzerine o rivayetin üzerine anlamaya çalışalım. Bu rivayeti ben şöyle bir farklı bir nazarla dinlemenizi isterim. Ama öncesinde şu bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Sahabe masum değil, melek de değil. Onlar beşerden oluşan bir topluluk. Böyle olması sıradan bir nesil oldukları anlamına da gelmiyor. Onlar da beşer. Biz de beşer. Ben kendi beşerliğimi onların önüne koyuyorum. Mukayese, mukayese ediyorum. Siz de aynısını yapın. Beşer var, beşer var. Onlarla kıyas edilmeyecek şekilde bir haldeyiz biz. Bunu itiraf ederek, bilerek sahabenin beşeriyetini ya da aleyhissalatü vesselam efendimizin beşeriyetini konuşmak durumundayız. Onların o beşeri özellikleri. Beşerde var olan hususiyetleri kendi bünyelerinde barındırmalarına rağmen bazen melekleri bile kendilerine hayran bırakacak kametler ortaya koydular. İnanın ki öyle şeyler yaptılar, öyle güzellikler ortaya koydular, iman adına, hikmet adına, ilim adına öyle şeyler yaptılar ki bazen insan onları hatırladığı zaman ya da okuduğu zaman bir beşer böyle bir noktaya nasıl gelebilir diye itiraf etmekten kendini alamıyor. Biraz sonra size aktaracağım rivayet de böyle bir rivayet. Aslında bir rivayet de değil bir rüya ve o rüyaya yapılmış bir tabir. Öyle bir rüya ki eğer gören sahabe görülen de başka bir sahabe olunca o rüya Rüya tabirleri kitabına girmekten öte bir noktaya geliyor. Şimdi biraz önce sonra size aktaracağım rüya bir fıkıh kitabında geçiyor. Bir tabakat kitabında geçiyor. Demek ki sıradan bir rüya değil bu rüya. Demek ki başka bir şey var bunda. Görenden de, görülenden de, mesajdan da kaynaklanan bir farklılık var. O farklılıktan dolayı bu rüya... 13-14 asır sonra bile Müslümanlara ilham kaynağı olsun bazı mesajlar onun üzerinden alınsın diye kitaplarımıza kaydedilip ta bugüne kadar ulaşmış ve gelmiş. Allah hepimizin bu manada istifadesini arttırsın. Aslı saadeti de İslam tarihinin tamamını da tarihi bir malumat olarak okuma gafletinden bizi kurtarsın. Sadece tarihi bir malumat olarak okutmasın böyle desem daha doğru olacak. Evet tarihtir ama bugünü anlatır ama geleceği anlatır. Tarihi geçmişe ait şeyleri nazara verir ama gelecek inşa etmek için önümüze yepyeni ufuklar açar. Bizden de o ufukları anlamamız adına bir gayret bir beşer gayreti ister ki o gayreti vermeye çalışıyoruz. Şimdi biraz sonra size aktaracağım rivayet El Müdevveretül Kübra isimli İmam Malik'in Malik'i mezhebinin önemli fıkıh kaynaklarından biri olan bir kaynakta geçiyor. İbni Sad'ın tabakatında geçiyor ve başka kaynaklarda da var. O kaynaklarda bir rüya geçer ve o rüya üzerinden aslında bir şeyler söylenir. Bakalım biz o söylenenlerin ne kadarını Bugün anlamaya ve anlatmaya muvafık olacağız. Ensar'ın gençlerinden Af İbni Malik el-Eşcai. Af İbni Malik isminde sahabe içerisinde birçok genç var. Ama burada özellikle nisbetini söylememiz el-Eşcai nispetiyle birlikte onun hatıraları zihinlerimizde canlansın diyedir. Ensar'ın gençlerinden biri, kahraman biri, hem ilimde hem mücadelede hem cihatta hep isminden söz eden birisidir. Hicretin 6. yılında Müslüman olduğu söylenir. Ondan sonra birçok sefere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber katılmıştır. Hatta İstanbul seferlerine de gelmiştir. O İstanbul seferlerinde bulunan 63 tane sahabiden bir tanesidir. O olduğu bizim kaynaklarımızda nakledilir. Şakacı bir sahabidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bazen latifeler yapar. Bazen sahabilere bu manada latifeler yapar. Hatta Tebuk yolunda Efendimiz küçük bir çadır kurmuştur. Gelir çadırın kapısının önüne içeriye girmek için müsaade ister. Efendimiz müsaade verir. Efendimiz'i güldürmek için ya Resulallah... Vücudumun tamamıyla mı gireyim yoksa bir kısmıyla mı gireyim diye çadırın küçüklüğüne ait bir mesajı verir ama bir taraftan da latife yapar. Zaten latife öyledir latifeler latif olursa ancak anlamı olur yoksa onun dışındaysa onun adı başka bir şey olur. O başka bir şeyi de ben burada söylemem siz anlarsınız ne olacağını ama latife olabilmesi için bir incelik ve bir güzel nükte içerisinde barındırması gerekir. Böyle birisi aleyhissalatü vesselam efendimizden bize 67 tane de hadis rivayet etmiştir. Bugün burada size aktaracağımız şey de kendi gördüğü bir rüyadır. Şöyle bir rüya görür. Dönem Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleridir. Kıyamet kopmuş, insanlar kalkmışlar, haşır meydanına doğru yürürlerken Hazreti Ömer'i insanların en büyüğü en yücesi olarak görür o heybeti Hazreti Ömer'in o halini gördüğü anda da meraklanır ve kendi kendine Ömer ne yaptı ki Allah ona böyle bir ikramda bulundu diye bir şey söyler Hazreti Ömer nasıl bir iş yaptı ki bugün haşır meydanında fark edilebilecek yapıda bir biçimde diriltildi Ve şu anda haşır meydanına o şekilde yürüyor diye içinden geçirir ve bir ses duyar. O seste şöyle bir şey söylenir. Hakkını vererek yerine getirdiği hilafet, hayatının sonunda kazandığı şehadet, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ikame ettiği adalet. Üç şey Ömer'e böyle bir özellik kazandırmış. Bir daha söylüyorum bunları. Hakkını vererek yerine getirdiği hilafet, hayatının sonunda kazandığı şehadet, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ikame ettiği adalet. Uyanır, müthiş bir halde uyanır. Heyecanla ben bu müjdeyi Ömer'e vermeliyim. Ömer bugün benim gördüğüm bu rüyadan haberdar olmalı diye Hazreti Ömer'i aramaya başlar. Arar arar Hazreti Ömer'i Hazreti Ebu Bekir'in yanında bulur selam verir bir rüya gördüm der daha Hazreti Ebu Bekir sözü Hazreti Ömer'e bırakmadan hayır olsun anlat bakalım der rüyayı anlatır. Af bin Muarik. rüya anlatılır anlatılmaz daha söz bitti bitecek o anda Hazreti Ömer gadaplanır kalk git der buradan kalk git bir daha da gözüme gözükmedir. Af bin Malik'i oradan gönderir. Neye uğradığını şaşırır. Ben der böyle bir rüya gördüm. Anlatıp Ömer'den takdir alacağıma Ömer fırça attı az kalsın bir de beni dövecekti. Bir şey demez çıkar gider. Buradan sonrasını ben İbni Sad'ın tabakatında geçen ayrıntıyı da vererek anlatayım. Aradan birkaç sene geçer belki 5-6 yıl öyle olması gerekir. Hazreti Ömer Şam seferindedir hutbede insanlara bir hutbe irade edecek minbere çıkıp insanlara bir şeyler söyleyeceği anda Af bin Malik'i görür hemen onu görünce hatırlar ve tanır şöyle yanına çağırır korkar Af bin Malik yine o rüyadan dolayı mı başka bir şeyden dolayı mı Ömer bana fırça atacak diye endişelenir korka korka çekine çekine Hazreti Ömer'in yanına gider sen bana Ebu Bekir'in yanında bir rüya anlatan delikanlısın değil midir? Evetdir Evet der Malik. Bir daha o rüyayı anlatır mısın? Ey Ömer der ey emir el müminin bir defa anlattım beni dövmekten beter ettin. Şimdi bir daha aynı rüyayı ben niye anlatayım sana? O zaman başka şimdi başkadır. Gel ben sana niye o gün kızdığımı söyleyeyim. Bakın eğer bu rivayeti bilmiyorsanız Ömer'in niye kızdığını inanın ki bilemeyeceksiniz. Niye kızmış biliyor musunuz Ömer? Ya sen utanmıyor musun Ebu Bekir'in yanında beni övüyorsun? Ebu Bekir hayatta ve önümde sen kalkmış Ebu Bekir'in yanında beni övüyorsun beni göklere çıkarıyorsun Hilafete geçeceğimi söylüyorsun. Şehit olacağımı söylüyorsun. Adaletle hükmedeceğimi söylüyorsun. Ebu Bekir gibi birisi benim yanımda dururken sen nasıl beni översin diyor. Af Malik şaşırıyor ne diyeceğini bilemiyor. İnsanlar da şaşırıyorlar. Ve bunun üzerinden bir daha rüyayı anlattırıyor Hazreti Ömer. O rüyayı da tabir ediyor onun arkasından kendisi. Evet diyor vallahi... Senin rüyanda söylediğin üç şeyden bir tanesi oldu. Allah bana Ebu Bekir'den sonra hilafet gömleğini giydirdi. İnşallah ben Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in izlediği gibi bu yolu izleyerek, onların emanet bıraktığı hilafet gibi bir hilafeti devraldım aldım ve onu yürütmeye çalışıyorum. İkincisine gelince şahadet. Bilmiyorum diyor. Nerede bana ulaşacak? Medine'de düşman yok etraf her taraf sulh içerisinde ben de cihat meydanlarında değilim diyor. Ama sonra Hazreti Ömer'in aklına Allah Resulü'nün verdiği müjde geliyor. O bir gün Uhud dağı titrediği zaman dağa hitaben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem usbud Uhud fe inneme aleyke nebiyun ve sıddikun ve şehidan diyerek Yerinde dur ey Uhud senin üstünde bir nebi bir sıddık iki de şehit var diyerek Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın şehadetine ait haberi vermişti o gün. O hatıra geliyor eğer Allah isterse şehadet bana Medine'de de ulaşır diyor ve ulaştı nerede ulaştığını da biliyorsunuz Medine'de. Peygamberin mescidinde hem de hem de bir sabah namazında hem de o güzel cemaatin önünde şehadet ona ulaştı. Üçüncüsüne gelince adalet adalet biliyorsunuz onun en büyük vasfı. Vallahi o konuda da ben şöyleyim. En yakınım olsa en bildiğim insan olsa ya da en uzaktan birisi olsa hiç tanımadığım birisi olsa bana davaları gelse. Ne yakınlığına takılırım ne uzaklığına takılırım. Adalet ne ise onunla hükmederim. Adalet neyi gerektiriyorsa onu da söylerim. İnşallah senin verdiğin o müjde o rüyadaki müjde de bana geliş, gelip gelip ulaşmış olur. Biz inanıyoruz ki Ömer'e onlar ulaşacak radıyallahu anh. Allah bizi onların yolunda yürütsün. Bir rüyaya Hazreti Ömer'in verdiği tepkiyi görün. Bunun üzerinden alın alacağınızı sahabe nesli nasıl bir nesil aralarındaki muhabbet nasıl bir muhabbet onlar nasıl anlamışlar bu dini nasıl bu din için gayret içerisinde olmuşlar neler bu iş için feda etmişler neleri gözden çıkarmışlar nasıl bir bilinç kazandırmış sallallahu aleyhi ve sellem onlara bütün hepsini bu rivayet üzerinden değerlendirin mesajlarını da inşallah ben kendi nefsime siz de kendi nefislerinize taşımış olun. Şimdi benim güzel kardeşlerim aziz olan bir din dinin sahibi zaten el aziz o din aziz o dini bize ulaştıran peygamber aziz o peygamberin ulaştığı o yetiştirdiği cemaat aziz İnşallah o cemaatin izini takip edecek olanlar da aziz. Biz zaten onun için izzeti burada arıyoruz başka yerde değil. Eğer şeref ve izzete şu anda muhtaçsak bu başka yerde değil. En şereflilerin yolundan yürüdüğümüz müddetçe bu manada bazı şeyleri alabiliriz. İşte biz bunun için sahabenin anahtar bir kuşak olduğuna inanıyoruz. O anahtar kuşağın hayatın her alanında bize verdikleri dersleri birer ders olarak üzerimize alıyoruz. Hele mesele ilim meselesi oldu mu hele mesele nebevi mirasın anlaşılması algılanması ve hayata intikal meselesi oldu mu bu manada biraz daha dikkat kesiliyoruz. Biz nebevi mirasa ait bazı şeyleri bugün yine onların üzerinden anlamaya çalışacağız. Sahabenin dünyasında iki azık fedakarlık ve sebat diyeceğiz. Fedakarlık ve sebatı biz hayatın her alanında onlarda görürüz. Ama ben sahabenin genel anlamda bir değerlendirmesini yapacak değilim. Ona bize dersler dersler lazım. Birkaç derse de sığmayacak kadar önemli bir konu. Sadece meselenin bizim konumuzla alakalı olan kısmı. Yani onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözlerini yani nebevi miras dediğimiz o nebevi mirası bize aktarırlarken nasıl bir fedakarlık ortaya koydular ve yıllar geçse de sebat dediğimiz o çizgiyi nasıl korudular? Niye bu konuya ihtiyacımız var? Eğer bu konuyu doğru anlarsak ashabı kiram efendilerimizin bize naklettikleri o önemli mirasa asla sıkıntılı bir tavır takınamayız. Bugün oturup masalarının başında, önlerinde bilgisayar, keyifleri yerinde, bir elleri yağda bir elleri balda geçmişe ait değerlerle kavga eden insanlar şu bilgileri anlamadıkları için o kavgayı veriyorlar. Biz de o nadanların durumuna düşmemek için buna ihtiyacımız var. Çünkü bu değerlerin bize aktarıldığı zaman ortaya konan fedakarlığın boyutunu insan anladığında İnanın konuşmaya korkar titrer adam. Düşünün mesela birini çok iyi tanıyorsunuz hayatına şahitsiniz. Neler yapmış neler etmiş hepsini görüyorsunuz. Bu insanın hakkında konuşurken o bilgiler çerçevesinde konuşursunuz. Biri size olumsuz bir şey söylediği zaman ya öyle diyorsun ama ben o arkadaşı tanıyorum. O öyle değil onun şöyle şöyle şöyle hususiyetleri var diyerek kendi bilginiz üzerinden değerlendiriyorsunuz. Onun bunun yönlendirmesiyle değil. Aynen buradaki mesele de öyledir. Şimdi oturup işte nasıl bunu naklettiler nasıl bunu bize ulaştırdılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haşa söylemediği sözleri ona isnat ettiler. Şöyle sultanlardan pay almak için yaptılar şöyle ettiler böyle ettiler. Çok bu konuda biliyorsunuz ama öyle mi gerçekten? Bu meselede biz konuşurken o söylenen dedikodular üzerinden mi? Yoksa gerçekten bu sözleri bize aktaran, kendi hayatlarını da bize aktaran kaynaklar üzerinden mi buna bakmak durumundayız? E buna baktığımız zaman göreceğiz. Gelin meselenin fedakarlık boyutundan bir bakalım. Ben dediğim gibi sahabenin hayatın bütün alanlarındaki fedakarlığını anlatacak değilim. Aslında onu da anlatmaya çok fazla söze hacet yok. Ebayyüp elen sarı şurada arkamızda duruyor bir dağ. İnsan onu gidip selamladığı zaman bile sahabenin fedakarlığının ne olduğunu anlıyor zaten. Başka bir şeye gerek yok ki. 90 küsür yaşında bir insan ta Medine'den buraya o günkü şartlarda sadece ve sadece de ölmek için gelirse bunun fedakarlık dışında tarifini başka bir şeyle yapamazsınız zaten. Dolayısıyla biz orayı da anlatacak değiliz ama ben istiyorum ki nebevi miras çerçevesinden bazı örnekleri size vereyim. Hepinizin de bileceği gibi sahabeyi sarsan en önemli olaylardan bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıydı. O vefatta dağ gibi sarsılmadan kalan tek bir isim varsa o da Hazreti Ebubekirdir. Bekir'dir. Allah onun gönlüne bir başka sükunet vermiştir ama geri kalan sahabe efendilerimizin birçoğu aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatıyla çok derin bir sarsıntı geçirmişlerdir. Birer birer onları da tasvir edecek değilim ama çoğu kez anlattığımız için siz biliyorsunuz. O günlerde 13-14 yaşında bir delikanlı var. O delikanlı ve Selamla sadece 5-6 yıl beraber olmuş. Efendimizin vefatı her sahabi etkilediği gibi onu da etkilenmiş. Gözünde yaş var ama bir müddet sonra toparlıyor kendisini ve şöyle bir şey söylüyor. Yanındaki kendi yaşında akranı olan bir ensari sahabiye o ekran, akranı olan sahabi Cabir bin Abdullah ona bir şey söylüyor. Cabir diyor bak Medine'nin dışında. İstediğimiz zaman kavuşamayacağımız görüşemeyeceğimiz nice sahabi bugün Aleyhisselrat ve Selam efendimizin vefatı için Medine derler. Gel gidelim onlara ve aklımızdaki bazı hadisleri doğrultalım. Bazı hadisleri doğru ezberleyip ezberlemediğimizi onlara soralım. Ve bazı hadisleri soralım onlara. Bizim belki duymadığımız belli bilgiler onlarda vardır. Onlardan bunun bilgilerini alalım diyerek Cabir bin Abdullah'a bu teklifi yapıyor. Ama bunu yaparken gözünde yaş var o insanın. Cabir bin Abdullah da o hüznü yaşayanlardan birisidir. Ya diyor git başımdan sanki bu iş bize mi kalacak ki? bu kadar sahabenin büyükleri varken kim gelip bizden ilim soracak da biz bu konuda bu insanlara faydamız olacak. Git başımdan diyor. Git başımdan deyince gidiyor ama duramıyor. O 13-14 yaşındaki o delikanlı duramıyor. Ve başlıyor dolaşmaya. Bir taraftan Aleyhselat ve selam efendimizin o acısını yüreğinde derin bir biçimde hissederken bir taraftan da aklındaki bazı hadisleri dışarıdan gelen sahabi efendilerimize soruyor. Kim bu delikanlı? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Sahabenin hepsinde derin bir üzüntü vardır da e, takdir edersiniz ki ehlibeyt Beyt daha fazla bir üzüntüyü yüreğinde duyar. Buna rağmen o ehlibeytin Beyt'in içinden bir fert olmasına rağmen o gün böyle bir hale girmesi... Aslında Abdullah İbni Abbas'ın radiyallahu anhuma ilimde nasıl bir noktada durduğunun en önemli işaretidir. Ama burada bizim üzerinde duracağımız önemli bir husus var. O da aslında o gün o fedakarlığı ortaya koymasıdır. Allah aşkına kıyas doğru değil ama anlayabilmemiz için yapalım. Ben de yakın bir zamanda bir cenazeye iştirak ettim. Bir yakınım, amcamın biliyorsunuz. Sizler de bir sürüsüne iştirak etmişsinizdir. Cenazenin o ilk günü insanın yakınlık derecesi bir de arttınca, hele mesela o babası olunca, hele annesi olunca. Hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olunca ötesi var mı? Nasıl bir halde olur? Öyle bir halde olan bir insanın bunu söylemesi çok önemli. Bu ancak nebevi mirasın değer ve kıymetini anlamış bir insanın yapabileceği bir şey. Bunu başka bir şeyle asla izah edemezsiniz. O gün İbn Abbas'ın ordaya orada ortaya koyduğu o durum o hal aslında bu işte ne kadar farklı bir yerde durduğunun en güzel işaretini ve örneğini bize veriyor. O İbn Abbas zaten ne diyor biliyor musunuz? Duysam ki ashabtan birinde... Bende olmayan bir hadis var ben o hadisi elde etmek için sadece Medine'de değil Medine'nin dışında bile olsa bineğimi hazırlar giderim günlerce yolculuğu göze alırım gider onun kapısında yatarım bir şekliyle o hadisi alırım ve o hadisi gelir mahrum olan insanlara aktarırım diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Kaç kez bunu yapmıştır? Mesela bunu yaptığı zaman da insanlar şunu söylemiştir ona İbn Abbas: Etmeyleme, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlusun, ehli Sen böyle gelir bizim ayağımıza gelirsen, bizi mahcup edersin. Bu tarz şeyler olduğu zaman biz gelelim, söyle biz gelelim. Ama yok onu demiyor. Peygamber mektebinde yetişmiş birisi. Eğer biri birinin ayağına gidecekse ayağına yürünecek olan alim olandır. İlmin ayağına yürünür, ilim ayağa yürütülmez diyor. Bugünün talebelerine ithaf olunur bu. Çok önemli bir şey söylüyor aslında. İlmin ayağına yürünür. Çünkü ilim yücedir. Eğer sen böyle bir arzun varsa sen yürüyeceksin diyor. İbni Abbas da ehli beytten olması, tercüman-ı Kur'an olması, ümmetin ilim okyanusu olması. Bunların hiçbir tanesi ona engel olmuyor. Hayır ben yürümeliyim diyor ve yürüyor. Bakın bir tane olayı da anlatacağım şimdi somut olarak size. Gitmiş vakit kaylule vakti o zat öğle uykusunda İçeriye girmiyor kapısında bekliyor. Bir saat iki saat artık ne kadar oluyorsa kapıyı da çalmıyor. Ne zaman o sahabe efendimiz o içerideki de sahabidir. Dışarıya çıkınca bir de bakıyor ki toz toprak içerisinde İbn, Ab İbn Abbas. Ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu böyledir hitap. Ne işin var buralarda? Neden geldiğini söylüyor. Duymak istediği hadisi ondan istiyor. Hadisi duyuyor. İçeriye davet ediliyor hayır diyor ne olur beni bugün için mazur gör ben niyetime başka bir şey bulaştırmak istemiyorum. Sadece ve sadece Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sözünü almak için geldim onun için beni bırak diyor o sözü alıyor ve dönüyor Medine'ye evine dönüyor. Kaç kez İbni Abbas'ın hayatında böyle hadiseler okuyoruz biz. Fedakarlığın ne boyutta olduğunu siz bu örnekler üzerinden anlayın daha neler neler anlatılır şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı içerisinde en gözde olanlardan birisi biliyorsunuz Ebu Hureyre'dir hatta en önde olanlardan birisidir o en önde olduğu için de en fazla ithamlara tenkitlere eleştirilere saldırılara maruz kalmıştır ne yazık ki. Yapılan saldırıları söyleyenler geçenlerde medresede işledim o konuya tekrar dönmeyeceğim ama bir cümle söyleyeceğim. Şöyle bir şey söylerler o bahtsız adamlar neymiş efendim Ebu Hureyre haşa midesine düşkün bir adammış. Ondan bundan yemek yemek için onun bunun işte sofrasından bir şekilde nasiplenmek için ondan bundan bazı atiyeler hediyeler almak için onun bunun kapısında dolaşıyormuş. Gelin Ebu Hureyre'nin hayatına bakın şu bilgiyi göreceksiniz. Ebu Hureyre Devs kabilesinin içerisinde o gün için en fazla itibar gören mesleklerden biri olan fırıncılık mesleğinin sahibidir. Hatta annesi Müslüman olmadan Ebu Hureyre ile beraber Medine'ye gelmiştir. Annesi aylar sonra yıllar sonra Müslüman olacaktır. O dönem içerisinde de oğluyla hep bunun mücadelesini verilmiştir. Sen getirdin bizi kabilemizin içerisinden buraya ve bizi ekmeye muhtaç ettin. Biz kendi kabilemiz içerisinde şöyle zengindik, şöyle halimiz vaktimiz yerindeydi, şöyle iyiydik diyerek o günkü hallerini resmeder. Ama Ebu Hureyre daha daha büyük bir şeye kendisini bağladığı için ondan daha aşağı olan şeyleri gözünden çıkarmıştır. Ve hiçbir sahabi efendimiz İslam'a girdiği zaman İslam'ın sırtından bir şeyler kazanmamıştır. Hayatlarına baktığınız zaman bunu görürsünüz. İslam onlara çok büyük şeref kazandırmıştır. Ama İslam onlardan dünyalık adına her şeyi alıp götürmüştür. En güzel örnek de Hazreti Ebubekir'dir. Bir tane sahabi söyleyin ki o kazandığı o şerefle beraber dünyalık adına da bir şey kazanmış. İslam'dan önceki hayatları neyse Müslüman olduktan sonra o hayatları ondan daha aşağıdır. Aa, zengin olanlar, ticaretle uğraşanlar, İslam'dan sonra da zenginliklerini devam ettirenler ayrı bir şey. Benim söylediğimin ne olduğunu, ne anlamda söylediğimi biliyorsunuz. Yani İslam'ın sırtından bir şey kazanmak yok. O İslam'ı... Geçim kapısı etmek yok onun üstünden rant sağlamak yok böyle bir şeyi asla yapmamışlardır. Yapıldığını gördükleri zaman da en üst düzeyde bu manada tepki ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla İbn Abbas da böyledir. Ebu Hureyre de böyledir. Onun dışındaki diğer sahabi efendilerimiz de böyledir. Allah aşkına bugün mesela biz işte ilimle uğraşıyoruz şöyle böyle. Mesela duymuşuz bir tane hadis aklımızda aktaracağız onu bazen üşengeçlik yapıyoruz biliyor musunuz ya bunu ben duymuşum ezberlemişim de ama ben bir doğrulatayım kaynakta gerçekten aynen hafızamda kaldığı gibi mi kalmış diye doğrulatmayı bazen üşengeçliğe mahkum ediyoruz ama sahabinin bu manadaki hassasiyetini okuduğunuzda onların başlattığı çok güzel bir gelenek var Hafızalarında var olan hadisleri sağlamlaştırmak eğer varsa eksiklerini tamamlamak eğer bilmedikleri bir hadis varsa o hadisi öğrenmek adına çıktıkları yolculuklar bu yolculuklara biz ne diyoruz rehle diyoruz. Bu rehle kültürü, bu rehle medeniyeti ne diyecekseniz öyle güzel bir şeydir ki sahabiye neler neler kazandırmıştır. Sadece biz nebevi mirasın muhafazası konusunda sahabenin rıhlesini ve diğer nesillerin arkasından gelenlerde de aynı gelenek devam edecek. Onların yaptıklarını konuşsak fedakarlıklarını anlamaya yeterli artar bile. Bakın hadis tarihi kitaplarına rehleler anlatılırken ilk rehle Aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha hayattayken başladığına dair bir rivayet üzerinden aktarılır. Sahabi efendilerimizden bir tanesi Ukbe İbni Amir onun bugün çok adını anacağız. O Ebu İhab İbni Aziz'in kızı Ümmü Yahya ile evli Mekke'deler böyle bir evlilik kurmuşlar. O evliliğin üzerinden kaç yıl geçtikten sonra bir hanım geliyor ve Ukbe İbni Amir'e diyor ki sen bu kadınla evlenmişsin ama ben hem onu emzirdim hem de seni emzirdim. İkinizin de ben süt annesiyim. Dolayısıyla siz süt kardeşsiniz. Sizin bu nikahınız geçerli olmaz diyor. Ukbe İbni Amir şaşırıyor, soruyor, soruşturuyor. O gün için etrafında olanlara kimseden bir bilgi alamıyor. Ve şöyle demiyor bazı bugünkü yine Nadanların dediği gibi Nadan'ın ne olduğunu Bilen bilir bilmeyen de bilmesin önemli değil ama ben böyle diyeyim en yumuşak kelimeyi kullanayım. Ben bakarım Allah'ın kitabına varsa Allah'ın kitabında tamam bitti benim için böyle demiyor. Ne diyor Ukbe İbn Amir? Ya ben bu işi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormam lazım. Bu kadın bana gelmiş diyor ki ben senin hanımını da emzirmişim onu da emzirmişim. Dolayısıyla ben şu anda süt kardeşimle evde olmuş oluyorum. Hemen bineğini hazırlıyor Mekke'den Medine'ye geliyor aleyhissalatü vesselam efendimize. Efendimiz daha hayatta başından geçenleri anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz dinledikten sonra olayı tahkik ettiriyor ve gerçekten de süt kardeşi. Hemen diyor ki Hükbe İbni Amir'e Boşak hanımını artık bundan sonra sizin evli durmanız asla caiz değil helal değil. O kadın başka biriyle sen de başka biriyle evlen diyor. Böylelikle bir hüküm veriyor. Bakın bu hadise rihle meselesinde bizim hadis kaynaklarımızda bir örnek olarak Efendimiz daha hayattayken bu yolculukların başladığına dair örnek olarak verilir. Konumuz değil ama mesele onunla alakadar olduğu için bir cümle söylemek durumdayım burada. Bu süt kardeşliliği meselesi bizim dünyamızda da eskisi, eskisi kadar olmasa da var ama ne yazık ki bazen Böyle şeyleri ben de duyuyorum biz de duyuyoruz bu konuda daha hassas olunmalı eğer emzirilmişse emziren Emen bu manada bu bilgiye vakıf olmalı ki Allah korusun bu manada yanlış şeyler yapılmasın. Ve eğer bu manada bir emzirme olmuşsa bazıları şahit tutulmalı. O bilgi birileriyle paylaşılmalı. O bilgi sır olarak kalmamalı. Çünkü bu önemli bir şey. Dolayısıyla burada o gün ortaya çıktığı zaman aleyhissalatü vesselam efendimiz kaç yıl olduğunu bilmiyoruz. Bir evliliği sonlandırıyor. Çünkü netice itibariyle sütteki kardeşlik de. Aynen hilkatteki nesepteki kardeşlik gibidir. Böyle olduğu için de bu manada nikah geçerli olmayacağından aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yapıyor. Rıhleler için anlatılan en güzel örneklerden bir tanesi arkamızdaki bir dağ olan Ebu Ayyub El Ensari'nindir. Efendimiz üzerinden vefatın üzerinden yıllar geçmiş. Aklında bir hadis var ama tam oturtamıyor. Böyle miydi şöyle miydi diye. Ya bu hadisi bize aleyhissalatü vesselam efendimiz söylerken kim vardı hayatta? Ukbe İbni Amir. Peki Ukbe İbni Amir şu anda nerede? Mısır'da Mısır'ın valisi. Bineyini hazırlıyor Ebu Eyyub El Ensari. Medine'den Kahire'ye kadar gidiyor. Şimdi haritadan Allah aşkına açın bakın. Bir insan arabayla mesela Medine'den Kahire'ye kaç saatte kaç günde Gidebilir ve o günkü şartları da bir düşünün, ortaya konan fedakarlığın boyutunu böylece anlayın. Varıyor El Elensari. Ukbey bin Amire niye geldiğini söylüyor. Tabii Ukbey bin Amir karşısında gördüğü zaman seviniyor, onu en güzel şekilde karşılamak istiyor ama sahabe bu manadaki niyetine başka bir şey karıştırtmıyor. Bir de fırça yiyor zaten El Elensariden orada onu da söyleyeyim. Biraz bakıyor ki akşam namazı vakti geç geldi vali niye geç geliyorsun diyor. Vallahi devlet işleri beni alıkoydu diyor ey Allah Resulü'nün sahabesi. Sen diyor bunu bahane edemezsin. Sen Resulullah'ın sahabesisin. Medine'den buraya getirdin bu dini. İnsanlar seni gözlüyorlar. Eğer sen akşam namazını geç bir vakte bırakırsan insanlar Resulullah'ın bu saatte kıldığını zannedecekler. Bunu yapamazsın velev ki koca bir Mısır'ın valisi bile olsan. Niye bir dağ diyorum buradan anlayın. Sadece mihmandari Resul değil sadece Allah Resulüne ev sahibi olmak değil. Onun ne büyük şerefleri var ne büyük kametleri var. İşte bunlardan bir tanesi budur. Ukbe ibn Amir de büyük bir sahabidir. Ama o bu manada uyarı alınca daha farklı bir biçimde kendisini toparlamaya çalışıyor. Nedir peki o hadis? Hadis şu. Kim bir müminin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını günahlarını örter. Hadisi bu. Bu hadisi alıyor ve dönüp tekrardan Medine'ye geliyor. Bir mahalleden bir mahalleye değil Kahire'den Medine'ye geliyor. Kaç gün sürecek bir yolculukla bir tek hadisi alarak geliyor. Sadece bunu yapan Ebu Eyyub El Ensari mi? Hayır onlarca sahabi size sayabilirim. Mesela Cabir bin Abdullah bir gün bir hadis nakledecek bir tereddüt geçiriyor. Ya diyor bu hadisi benden başka duyan var mı? Diyorlar var kim? Abdullah İbni Üney's nerede? Şam'da. Şam'a bir aylık bir yolculukla gidiyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Medine Şam arası 1940 kilometre. Şu anda bile 25 saatte gidilebiliyor arabayla. Ben Mısır'da talebeyken birkaç kez o şeyi çektim. O güzelliği diyeyim. Karayoluyla gittim de neler çektim neler. Ama ben yine arabayla gittim, otobüsle gittim. Bir de o günkü şartları düşünün. O yolun tamamı. Bir binek üstünde ya deve sırtında ya at sırtında ve sadece bir hadis öyle yıl ciltler dolusu ilim de değil binlerce hadiste de değil bir hadis için bu yolculuklara bu fedakarlıklara katlanıyorlar. Bir aylık yolculukla Cabir bin Abdullah gidiyor Abdullah İbni Üney'sin yanına o da alıyor hadisi aldığı hadiste Allah kıyamet günü insanları çıplak ve sünnetsiz olarak haş edecektir hadisidir. Bu hadisi alıyor geliyor Bineyini Mescid-i Nebevi'nin hemen girişine bırakıyor. Diyorlar ki evine git biraz istirahat et ondan sonra gel hayır diyorlar diyor Cabir bin Abdullah. Ya ben eve gidersem ruhumu teslim edersem de bu hadis benimle beraber giderse ben bu hadisi size emanet edeyim ondan sonra çekileyim. Ve öyle yolculuktan gelir gelmez o hadisi onlarcasının şehadetiyle duyurduktan sonra kendi hanesine çekiliyor. Fedakarlığın boyutunu siz buradan anlayın. Ve dediğim gibi sadece ve sadece burada aktardığım isimler değil daha onlarca isim söyleyebilirim size. Ama onlardan bir tanesini daha hatırlatayım. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh büyüklüğünü kelimeler yetmez siz de çok iyi biliyorsunuz. Şöyle bir söz söyleyecek bir gün Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabından hiçbir süre yoktur ki onun nerede indiğini ben bilmeyeyim hiçbir ayet yoktur ki onun kimin hakkında indiğini de ben bilmeyeyim ama duysam ki falanca yerde birisi benden daha fazla Allah'ın kitabını biliyor ya da onun yanında Resulullah'ın bir hadisi var. Hemen bineğimi hazırlar ve ona doğru yolculuğa giderim. O yolculuğun mesafesi ne kadar olursa olsun asla beni engellemez. İbni Mesud radıyallahu anh ilmin değerini bilen birisi olarak konuşuyor. Şimdi bizim talebelerimiz az bir şey yani az bir şey öyle çok da değil az bir şey bir noktaya gelsin. Tamam biz olduk bittik o noktaya geliyorlar. İbn Mesud konuşuyor. İbni Mesud nasıl biri biliyor musunuz? Ben sizin tanıdığınız bir isimden bir cümle aktarayım. Muhammed Zahid el Kefseri, bu ismi çok iyi bilin. Bu isim bizim için çok önemli bir isimdir. Ve bu toprakların büyük bir insanıdır. Büyük bir alimdir rahmetullahi aleyh. Diyor ki İbni Mesud hayata gözlerini kapadığında arkasından tam 4000 tane alim bırakmıştı. Arkasından 4000 tane alim bırakan birisi bir söz duyunca bir ayeti eğer birisi daha iyi biliyorsa buna ait bir bilgi duyunca bunu asla büyüklüğünün bir alameti olarak kullanmıyor anında bu manada bir adım atıyor. Ve atmıştır da onlarca adım attığını da biz İbni Mesud'un hayatından öğreniyoruz. Onun için biz eğer ilim adına bazı şeyleri konuşacaksak bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bakın İbn Abbas'ın en önemli talebelerinden bir tanesidir Mücahit. Onun bir sözü var ki özellikle talebeler bu sözü ajandalarının en üstüne yazmak durumundadırlar. Ve bunu unutmamaları lazım. Bu söz sadece orada da yazılı kalmamalı. Hayatlarına intikal etmeli. Utanan ve kibirlenen insan ilimden gerçek manada nasiplenemez. Bu İmam Mücahit'in sözüdür. Utanan ve kibirlenen sormaktan utanıyorsa eğer çekiniyorsa orada nasibinde bir azalma olacak. Ya kibirleniyorsa ben bildim ben bittim artık ben erdim ben oldum diyorsa gitti. Ne kadar olursan ol senden daha iyi olanlar var. Ne kadar erersen er senden daha fazla erenler var. Unutma Hazreti Musa ile Hazreti Hızır arasındaki münasebeti o yolculuğun asıl mesajlarından en önemlilerinden bir tanesi de buydu zaten. Sakın ha ben oldum deme oldum diye bir şey yok. El alim olan Allah'ın o koca ilminden o sınırsız ilminden ne kadar bugün insanın ulaşabildiği ilim ki. Dolayısıyla bu manada yarım yamalak şeylerimiz için biz olduk bittik dersek Allah korusun bu manada çok yanlış şeyler yapmış oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakitte geçiyor. Ben sizi bu kadarıyla iktifa ettirerek konunun diğer bölümüne geçirmek istiyorum aslında fedakarlık konusunda size daha bir sürü isimden bu manada şeyler anlatabilirdim ama siz bu kadarıyla iktifa edin ve bu işin aslında sahabenin dünyasında nasıl büyük bir fedakarlık boyutunda olduğunu unutmayın gelin meselenin sebat noktasına sebat konusunda da çok şey söylenir ama ben bugün biraz farklı şeyler söylemek istiyorum biraz yüreğimdeki fırtınalara da Melhem olsun diye farklı şeyler söylemek istiyorum. Ubeydullah İbni Ziyad dönemin zalimlerinden birisidir. Basra kadısı biliyorsunuz Kerbela hadisesinde de o gün Basra'nın kadısı valisi odur. Ayiz İbni Amr isimli bir sahabe efendimiz var. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ebu Hubeyre künyeli birisidir. Efendimizle çok güzel hatıraları var. Hatta hatıralarından bir tanesi de şudur. Ebu Sufyan daha Müslüman olmamış tutuklanıp Efendimiz'e doğru götürülürken çadırın önündeki görevli içeriye giriyor. Ya Resulallah diyor Ebu Sufyan geldi Ebu Sufyan ve Aiz İbni Amr seninle görüşmek istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru demedin diyor böyle söyleme. Aiz İbni Amr'la Ebu Sufyan seninle görüşmek istiyor diyor. De, diyor. Niye? Çünkü Ebu Sufyan daha Müslüman değil. Müslüman yücedir. Hiçbir şey onun önüne geçirilemez. Sosyal anlamda statüsü ne olursa olsun, etiketi ne olursa olsun, ne kadar onun kariyeri olursa olsun. Burada asıl olan şey imandır. İman öncelik noktasında. Mümin tarafından aslında tayin edilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu bilinci vermek istiyor. Onun için Ebu Sufyan'la Ayiz İbni Amr değil Ayiz İbni Amr'la Ebu Sufyan diyerek sıralama adına da çok önemli şeyler söylüyor. Kulaklarımız çınlasın ben ne diyeyim ki bugün birbirimizi yiyip bitiriyoruz bakın. Kafire söyleyemediğimizi birbirimize söylüyoruz birbirimizin kıymetini bilmiyoruz. Birbirimizi yıpratmak için neler neler yapıyoruz itibar suikastları yapıyoruz. Değer çalıyoruz birbirimizden değer kazanmak için ama aslında kaybettiğimiz şeyin ne olduğunun tam olarak farkında değiliz. Bir de burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği böyle önemli bir şey var. Ne olursa olsun bu manada Müslümanın kıymetini bilmek, kusurlarıyla eksikleriyle Müslümanı sevmek ve Müslümana öncelik vermek. Müslümanı başka birine öncelik noktasında feda etmemek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada bize tavsiye ettiği önemli bir şeydir. İşte o Aiz İbni Amr o dönemde Ubeydullah İbni Ziyad tarafından saraya davet edilir. Kerbela'nın arkasıdır zaten sıkıntılı bir süreç. Ubeydullah İbni Ziyad hele söyle bakalım Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'dan ne duydun der. Aslında derdi şu Ubeydullah İbni Ziyad'ın Resulullah'ın bir sahabesi. Şöyle bizim gönlümüzü hoş edecek, bizim bize itibar kazandıracak, bize biraz farklı farklı insanların nazlarında değerimizi arttıracak bir rivayet söylesin ki gönlümüz hoş olsun. O onu duymak istiyor ama karşısında duran sebatı azık olarak edinmiş olan birisi. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından en büyük cihadın zalim sultan karşısında hakkı haykırmak olduğunu öğrenmiş birisi. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Zalim sultan diyor kafir sultan demiyor. Belki Müslüman olabilir adam belki Müslüman gözükebilir ama zulmetmiş birilerinin hakkına girmiş. Adaleti çiğnemiş. Dolayısıyla zulme ait bir şey yapmış. Onun karşısında hakkı haykırmak senin benim iman ettiğimiz peygambere göre cihatların en büyüğü. Ama bunu yapabilmek için adamın hamasetini, hamiyetini israf etmemesi gerekir. Şu sosyal medya denen şey her şeyimizi is, israf ettiği gibi bu alanımızı da israf ediyor. Biz orada bağırıp çağırıyoruz. Orada ona laf atıyoruz. Ötekine laf atıyoruz. Hayatta artık ferimiz kalmayacak şekilde orada tüketiyoruz. Gerçekten zalimin karşısında hakkı ikame edebilmek adına yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi şudur. Benim güzel kardeşlerim hiçbir şeyi israf etmeyeceksiniz. O hamaset ve hamiyeti de israf etmeyeceksiniz İsraf etmeyeceksiniz ki yeni ve zamanı geldiğinde zalimin karşısında aynen ashabı kefin yaptığı gibi zalimin karşısında hakkı Allah'a tevekkül ederek başına gelebilecek her türlü şeye de eyvallah ederek haykırabilesin. Ama bunu Allah'ın sana nasip edebilmesi için senin gerçekten bu manada Allah'la irtibatın çok çok farklı bir biçimde olması gerekir ki bunu yapabilesin. Şimdi Aiz İbni Amr böyle birisi. O bunun dersini almış. Ubeydullah İbni Ziyad'ın niye bunu söylediğini de çok iyi biliyor. Diyor ki tamam ben ve vesselam efendimizden duyduğum bir hadisi söyleyeyim sana. Bak aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi ki yöneticilerin en kötüsü Yönettiklerine karşı acımasızca davranandır Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet Yöneticilerin en kötüsü yönettiklerine karşı acımasız merhametsizce davrananlardır Tabi bu söz aleyhissalatü vesselam efendimizin sözü Ama her söz makamında ağırdır Orada da o söz bir balyoz gibi Ubeydullah İbni Ziyad'ın başına düşünce Git diyor sen diyor Resulullah'ın sahabesinin nühalasısın. Nühala eleyin üstünde kalan çerçöp. Yani sen ashabın ayak takımısın. Asabın küçüklerisin. O anlamda söylüyor. Bana bak diyor Ubeydullah, bana bak. Resulullah'ın sahabesinin içerisinde ayak takımı yok. Çerçöp de yok. Eğer bir çerçöpten bahsedilecekse Resulullah'ın ashabının arkasından gelenlerin içerisinde o çerçöp var. Her bir sözü bir balyoz gibi düşüyor Ubeydullah İbni Ziyad'ın başına. Bakıyor ki başa çıkamayacak. Kovuyor huzurundan o sözlerden öylece kurtuluyor. Allah aşkına sebat olmasa, bu manada bir sebat olmasa. Aleyhisselat ve selam efendimizin kendilerine emanet ettiği o sözlerin Ağırlığının ne olduğunu bildikleri halde yeri ve zamanı gelince onu aslında ortaya koyma noktasında bir sebatları olmasa. Bir tane örnek verdim onlarca şey söyleyebilirim bu konuda. Böyle bir kameti ortaya koyabilir mi? Aiz Ibn Amr radıyallahu anh. Siz diğer ashab-ı kiram efendilerimizin de bu manada yaptıklarını ona göre hatırlayın. Hatırlar mısınız ilk ders? Size Ebu Zer'den bir rivayet aktardım. Bukhari'de geçen bir cümle. Diyordu ki Ebu Zer radıyallahu an, o güzel Ebu Zer o bu manada zühdü hayatında tam anlamıyla bir farklı abidevi hale getiren Ebu Zer. Vallahi beni öldürmek için kılıcı şurama koysanız. Ben de Allah Resulü'nden işitmiş olduğum bir sözü o anda size söylemek durumunda kalsam. Siz işinizi bitirinceye kadar ben ne yapar ne yapar o sözü söylerim. Bu bir sebattır işte kılıç burada olsa bile eğer bir sözü ben söylemek durumundaysam böyle bir vazifem varsa ben o sözü nasıl olsa söylerim yerine getiririm. Hazreti Ebuzer'in bu sözü de sebat adına söylenmiş bir sözdür. Ama benim güzel kardeşlerim ben daha farklı bir şeye dikkatlerinizi çekeceğim. Şimdi sahabenin bu noktadaki özellikle nebevi mirası aktarma, intikal ve muhafazası noktasındaki kametlerine söz gelince bu alandaki sebatları için ben iki şey söyleyebilirim. İki tane cümle ki aslında onları bize verir bunlar. Nedir bu iki cümle biliyor musunuz? Onlar ilmi asla ele ayağa düşürmediler. Sebat ve bu konu ilmi. Ele ayağa düşürmediler. İkincisi şöhrete mağlup olup sadakat çizgisini asla zedelemediler. Çünkü biz bu çerçeveden anladığımız zaman bu manada sebatı daha iyi anlayacağız. Ne demek bu? Şimdi benim güzel kardeşlerim. ve vesselam Efendimiz vefat edip gittikten sonra geriye kalan sahabi toplumda müthiş bir değer İhtiva ediyordu insanlar geliyor ziyaret ediyor Resulullah'a ait bilgiler soruyorlar bir ilim varsa almak için peşinde koşuyorlar bir meclise oturduğu zaman meclisin en baş köşesini ona ayırıyorlar. O konuştuğu zaman herkes susuyor onun dudaklarından süzülecek olan bilgilere kitleniyorlar böyle bir ayrıcalıkları oluşuyor sahabe-i kiram efendilerimizin hepsinin öyle ama özellikle bu işte biraz daha önde olan sahabilerde daha farklı bir şey var. Bu kadar ilgiyi ve teveccühü gören insanlar, insanların sebat adına bazı şeyleri koruyabilmeleri gerçekten kolay değildir. Çünkü şöhret dediğiniz şey o kadar önemli bir imtihan ki üstadın ifadesiyle zehirli bir bal gerçekten de zehirli bir bal. Adam bir yemeğe başladığı zaman o balın cazibesinden dolayı yemeye doymaz ama her yediği zaman neleri kaybettiğinin de farkına varmaz. Onun için burada onlar da böyle imtihanlarla karşı karşıyalar. Ama onlar buna rağmen iki şeyi koruyorlar. Neydi? Asla ilmi elayağa düşürmüyorlar ve asla şöhrete mağlup olup sadaka çizgisini zedelemiyorlar. Ne gibi? Birkaç tane bunun içinde örnek vermek istiyorum. İbni Mesud Kufede radıyallahu anh insanlar bayılıyor onun sohbetine ama ne yapıyorlarsa yapsınlar sadece haftada bir gün perşembe günleri halka açık umumi bir ders yapıyor. Bu kadar. Sonra ayrıca talebeleri var onlarla ilgileniyor. İnsanlar geliyor yalvarıyorlar yakarıyorlar ne olur İbni Mesud bizi sohbetinden mahrum etme ne olur. Bize hiç değilse falanca falanca günde ilim adına bir şeyler ver dedikleri zaman hayır diyor. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ne gördüysek onu yaparız. Vallahi o İnsanlara bıkkınlık verecek şekilde bize hiçbir şey anlatmadı diyor. Peygamber mektebinde yetişen bir talebe. Allah Resulü böyle yaptı. Biz de böyle yapmak durumundayız. Velev ki anlattığımız Allah'ın kitabı olsa velev ki anlattığımız onun peygamberinin sünneti bile olsa insanlara bıkkınlık verecek şekilde bu işin aktarılması yok. Bu işin. Nasıl olması gerektiğini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize öğretti. Biz de ancak böyle yapmak durumdayız. Sonra İbni Mesud şahit olduğu bir olayı anlatıyor. Malik İbni Hüveyris isimli birisi anlatmış. İbn Mesud da duymuş. O da bize naklediyor. 20 insan genç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar Medine'ye. Efendimiz'den ilim öğrenecekler sonra kabilelerine dönüp öğrendiklerini anlatacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları bir anne şefkatiyle karşılıyor. Onlarla ilgileniyor. Onların hallerine bakıyor. Yanımızda kalın ve bizi gözleyin. Öğrenin diyor bazı şeyleri bu imkanı onlara veriyor. Ama diyor ki Malik İbni Hüveyriz bizi gözlüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Aradan 20 gün geçtikten sonra içimizden bazılarının Ailelerini özellikle de annelerini özlediklerini fark edince Efendimiz tamam dedi sizin işiniz bitti. Bundan sonra kabilelerinize dönebilirsiniz diyerek bizi bir geri gönderdi diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu yaptıklarına şahit oluyorlar bu sahabi efendilerimiz. Onun için bıkkınlık verecek şekilde bu işi yapmıyorlar. Bu işin olması gereken şeyi neyse ona ait o güzellikleri ortaya koyuyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manada yaptıkları onlarca şeyle anlatılabilir. İbn Abbas da bu bilgiye bakarak şunu söylüyordu. Bazen talebelerine ilim anlattıktan sonra diyordu ki işte hadi biraz ruhlarımızı dinlendirelim. Ne yapalım ruhlarımızı dinlendirelim. E şiir okuyalım bu manada güzel güzel ruhlarımıza teneffüs ettirebilecek nefes aldırabilecek şeyler yapalım diyerek başka şeyler yapardı. Aslında İbn Abbas'ın o yaptığı da aynen Aleyhisselat ve selam efendimizin mektebinden öğrendiğinin bir misliydi. Yine İbn Abbas talebelerine şöyle bir tavsiyede bulunuyor. İnsanlara her cuma sadece bir defa ders yap. Eğer onlardan ciddi bir rağbet gelirse yani ısrarcı olurlarsa bunu ikiye çıkar. Baktın ki iki gün haftada iki gün onlara iyi yine halen talebede bir rağbet var. İştiyakla istiyorlar üç gün ders yap ama sakın haftada üç günden fazla ders yapma. Bunu İbn Abbas nereden söylüyor? Yine Aleyhisselatü vesselam efendimizin hayatından gördüklerinin üzerinden söylüyor. Ben bunu özellikle sebatın başlığı altında söylüyorum. Çünkü teveccüh gelince talep gelince insanın buna dayanabilmesi kolay değil. Ama sahabenin ilmi ele ayağa düşürmeme noktasındaki bu manadaki dirayeti onların sebat çizgisinde nerede durduklarını aslında göstermiş oluyor. Daha birçok şey anlatılır. Ben de aynı şeye düşmemek için burada bırakacağım. Şimdi benim güzel kardeşlerim iki tane size sahabi efendilerimizden söz aktaracağım. Bunların biraz sizin tarafınızdan altlarının doldurmasını isteyeceğim. Ne olur? Zaten şimdi göreceksiniz sözde de çok önemli bir mesaj var. Biraz düşünmek üzerinde tefekkür etmek üzerinde bedel ödemek meselelerin üzerinde sadece okuyup geçmemek biraz burada ne söylenmiş aslında ona ait bir ızdırapla inlemek mesajda da o zaten ona ait bazı şeyleri almamız için size emanet edeceğim bu sözleri sözlerin ilkini bize nakleden ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali süneni darimi de geçiyor yerini de kaynağını da söyleyeceğim Hazreti Ali gerçek fakih alim kim ona ait bir tarif yapıyor Biraz önce söylediklerimin tamamının aslında bir özeti gibi. Gerçek fakih alim insanlara Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen, azabından ise emin kılmayan ve Allah'ın masiyetlerine ruhsat vermeyen kişidir diyor. Dikkat edin kimmiş gerçek alim? Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen, ümitsizlik asla yok. Ne olursa olsun o kapıyı sürekli açık tutan azabından da emin kılmayan korkuyla ümit arasında beynel haf ve reca bu denge arasında yürünmesi gerekiyor. Korku Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen azabından ise emin kılmayan ve Allah'ın masiyetlerine ruhsat vermeyen kişidir. Günahlara ruhsat yok haramları basit göstermek yok günahları küçütmek yok. Bir başka meseleyi anlatırken bir başka meseleyi küçültmek yok. Bu vaizlerin sürekli düştüğü bir yanlıştır. Aslında Hazreti Ali de buna dikkat çekiyor. Gerçek fakir alim böyle olmalı diyor. Şimdi dikkat edin sözün devamını. İçinde ilim bulunmayan ibadette hayır yoktur. İçinde kavrama bulunmayan ilimde de hayır yoktur. Ve içinde düşünme ve tefekkür bulunmayan Okumada da hayır yoktur. Bir daha tekrar ediyorum. İçinde bulunmayan ilim bulunmayan ibadette hayır yoktur. İçinde kavrama bulunmayan ilimde de hayır yoktur. Ve içinde düşünme ve tefekkür bulunmayan okumada da hayır yoktur. Üç şeyde hayır yok dedi. ilim ilmi bulunmayan ibadet, kavrama bulunmayan ilim, tefekkür bulunmayan kıraat okuma. Bu üç şeyde hayır yok, hayır yok derken tam anlamıyla istifade edilmez anlamında söylüyor ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali. Dolayısıyla bugün okumamıza rağmen bazı şeyler yoksa eğer ibadetlerde eğer bazı şeyler yoksa eğer ya da o kavrama dediğimiz ince anlayışı elde etmede bazı zafiyetler yaşanıyorsa meselenin nereden kaynaklarını buradan anlayın. Gelin ikinci söze onu da İbni Mesud bize Söyleyecek Abdullah İbni Mesud. Bu ilk sözün kaynağı Süneni Darimi'nin birinci cildi 86. sayfasında. İkinci sözde yine Sunen-i Darimi'den onu da vereceğim. İbni Mesud da şöyle söylüyor. Ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız. Demek ki ilim ortadan kalkacakmış. Ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız. Onun ortadan kalkması... İlim sahiplerinin yok olup gitmesidir. Alimler yok olup gitti mi neticede ne olacak? İlim de ortadan kaybolacak. Sakın bazı cahillerin yaptığına düşmeyin siz. Ne olursa olsun eğer bir insan ehli ilimse ehli ilme siz dillerinizi uzatmayın. Kim ne derse desin kim ne konuşursa konuşsun. Ne bu konuşulanlara siz kendinizi muhatap kılın bu pazara sürdükleri çürük malları bitli malları alın dinleyin. Ne de bu manada bazı şeyleri siz yapın. Aslında İbni Mesud bu manada bir de bunu söylüyor. İlim gitse alim çıkıp gitse ilim kaybolacak. Sen ne yap yap alimin ilmin kıymetini bil diyor aslında. İlme sarılınız. Çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. İlim adamı korur. İbni Mesud onu söylüyor. İlme sarılınız. Çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. Allah aşkına bu bir hadis değil. Bu İbni Mesud'un sözü. Ama gelin de şu sözü tasdik etmeyin. Gelin de şu sözün bugün olmadığını söyleyin. Öyle insanlarla karşılaşacaksınız ki. Kur'an'ı arkalarına attıkları halde sizi Allah'ın kitabına çağırdıklarını iddia edecekler. Buyurun İbn Mesud'un sözü Kur'an'ı arkalarına attıkları halde bu ne demek? Allah'ın kitabını okumayı bilmiyor sana güya Kur'an'a davet ediyor. Allah'ın kitabını kendisi anlamamış. Allah'ın kitabında çünkü söylenen bir sürü şey var. O birkaç tane şeyi slogan yapmış. O slogan üzerinden mücadele veriyor ve mücadelesini de ben Kur'an'a çağırıyorum diye veriyor. İşte İbni Mesud bunu söylüyor. Kendisi 60 Kur'an'ı arkasına seni Kur'an'a davet ettiğini iddia ediyor. Böyle adamlarla karşılaşacaksınız. Böyle adamlarla muhatap olacaksınız. Öyle adamlarla muhatap olduğunuzda da ne yapın? Siz yine ilme sarılın. Bidatleri ortaya çıkarmaktan uzak durun. Gereksiz detaylara girmekten size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durun. Dikkat edin bakın İbni Mesud ne güzel tam da kitabın ortasından konuşuyor. Gereksiz detaylara girmekten size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durun. Şimdi ben bir tartışma açayım. Sabaha kadar konuşalım Hazreti Nuh'un gemisi kaç metreydi ne olacak bize bunu bulduğumuz zaman neyi biz çözmüş olacağız. O gemi ne ile çalıştı kömürle mi çalıştı odunla mı çalıştı ya bu sorular beni İsrail'in ocağını batıran sorulardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ne dedi bir ilke koydu ortaya ben size ne kadar verdimse onunla iktifa edin dedi ya. Ben size söylediklerim yeter size. Allah'ın kitabında söylemiş, Peygamber Aleyhisselam vesselam sünnetinde söylemiş. Yetsin sana. Girme o gereksiz detaylara girme. Her girdiğin detay başına iş açacak. Onun için gereksiz detaylara girmekten, size faydası olmayan şeylerde şeylere dalmaktan uzak durun. Son cümle nedir biliyor musunuz? Ve aleykum bil atik Size en son söyleyeceğim ve aleykum bil atiğ siz eskilere sarılın eskilerden kastı ney selefi salihen, salihine sarılın selefi salihini konuştuğumuz zaman en başa kimi yazacağız ashab kiram efendimiz yazacağız onlara sarılın ne kadar onlara sarılırsanız o kadar sahili selamete daha erken bir vakitte yürümüş olursunuz. İnşallah bizim de arzumuz, isteğimiz, sevdamız, hülyamız, duamız bu olsun. Allah bizi ashab-ı kiram efendilerimizin yolundan ayırmasın. Son nefesimize kadar onların yolundan yürütsün bizleri. Onların yolunda yürüyoruz gibi bizi farklı bir sevdaya düşürüp de nefsimizin elinde oyuncak da etmesin. Neyden razı ve memnun olacaksa onu bizi bizim hayatımızın esası kılsın. Ve bizi en sonunda sevineceğimiz, gerçekten mutlu olacağımız, mesrur olacağımız o güzel müjdeye ki o beratı sağ elinden almaktır. O berata eriştirmiş olsun. Allah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha.